Miktat Kadıoğlu'yla havadan, sudan. Günaydın Miktat Bey. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Evet, havalar da soğumaya başlıyor. Seller sular da götürüyor gene Asya ülkelerini. Yağmurlar da bazı yerlerinde başlıyor mu İstanbul'un ve Türkiye'nin? Bir gayri resmi hava durumunu alabilir miyiz yani? İstanbul'da bugün de bazı yerlerde hafif yağış ihtimali var. <gülüyor> ama genelde tahminler İstanbul için ta yağış vermiyor. Ama işte Trakya'ya da işte Kanlıca gibi, <gülüyor> Silivri gibi bazı yerlerde yağış gözüme ihtimali var gibi duruyor. Ee, ama bugün yarın yağış yok. Özellikle akşamdan itibaren İstanbul'a yağış başlıyor. Perşembe günü kuvvetleniyor, gök kültürü sağnak yağış. Cuma günü biraz daha artıyor. Cumartesi günü biraz kuvvetli bir yağış gözüküyor İstanbul'da. Öğlene kadar şiddetli bir yağış var. Şimdi ben de ona bakıyordum. Nereden geliyor bu yağış? Nereden gidiyor diye. <gülüyor> pazar günü yağış yok. Heh, öyle mi? Şimdi bir daha <gülüyor> orada bir saniye duralım. Pazar günü hepimiz için yok, pazar çok günü önemli. Ayarladık. ayarladık mı? Yani bu 10-10-10 diye adlandırılan, kısaca evet. 350 org öncülüğünde yapılan bütün dünyada bir rekor seviyede hareketler var. Biz de İstanbul'da işte saat 3'te şeyden, Galatasaray'dan başlayıp şenlikli bir hem yürüyüş hem sanatsal olaylar çalışma partisi veriyoruz. Yani yağmur yok. Yok. Taksim'de yok, sonuçlanacak. Yok. Hmm, bu önemli. Ama Cumartesi günü güzel bir yağıyor yani. Ve de Ama Cumart Pazar günü hava serin. 18 derece civarında e biz onunla konuşmuştuk aviyle de bundan önceki küresel iklim değişikliği özellikle küresel ısınma karşı hareketlerde hep kar yağdığını bile görmüşüzdür yani. Evet. <gülüyor> ama bu ırtınasız pekeylem yapmak ne geleneğimizde var ne kısmet oldu şu ana kadar. Öyle mi olacak diyorsunuz? Yani geleneksel olarak. Yağmur yokmuş olur. ama. Su kaç derece dediğiniz? 18. E 18 <gülüyor> bugün sabah 15. Falan. Fazla normal görünüyor. Hatta 10, 10 dereceydi bu sabah. Öyle mi? Evet. Hmm, Siz bu gördün sabah, Bu sabah 14 diye tahmin edilmişti. <gülüyor> Senin bir, sadece ara arabadandır o. Evet, araba Arabada nasıl soğumuş? Soğumuş. <gülüyor> Bugün 21 olması bekleniyor. Yarın 22, Perşembe 19, Cuma 17, Cumartesi 16, Pazar 18, Pazartesi 20. Pazar 18, pazartesi 20. Evet, en düşük sıcaklıkta 13 derece gibi bekleniyor. Gündüz sabahtan tabii oldukça tam şey havası böyle. Hasta olma havası. Kritik değerlerde dolaşıyor. Ne sıcak ne soğuk. İşte böyle bir durum. Zaten şu anda bir geçiş mevsimindeyiz. Geçiş yani işte yazdan kışa geçiyoruz. Bu arada öyle bir Tuhaf ve çok farklı bir hava olayları olabilir yani. Çok şey değil. Ne yaz ne kış. Arada hatta bazen de hiç ikisinden de olmayan şiddetli bir sıcak ya da soğuk olma ihtimali var. Rüzgar da bugününden itibaren kuvvetleniyor. Özellikle cuma günü çok kuvvetli. Cuma günü ve cumartesi. Bak pazar günü yine rüzgar hafif, sakin. Ha, fırtına yok yani. Yok. ama Fırtınayı, fırtınayı... biz estireceğiz. Evet. <gülüyor> <gülüyor> cuma, cumartesi fırtına var ama hem de kuzeyden böyle vur soğuk soğuk. Biz zaten evde ben artık üşüyorum. Çorapsız duramıyorum öyle. Hatta bazen battaniye koyuyorum ayaklarımı üstüne. Yani böyle bir kansızlık durumu var. Evet. Bu peki mevsim normallerini her zaman e, sormaya çalışıyorum. Tamam. Ne nasıl tekabül ediyor mu? Mevsim normallerinin altındayız 14'üne kadar. Ya, yani, mevsim normalin altındayız ama bu yağış çok kuvvetli gösteriyor bütün tahminler. Dokuzundaki yağışın <gülüyor> oldukça şiddetli olduğunu gösteriyor. Ee, o zaman e, sel e, ihtimalinden bahsedebilir miyiz? Vallahi ben ona karışmıyorum. <gülüyor> Hangi e, gün bir kuvvetli diye... sel dedin, sel oldu diye somu aldı filan gibi oluyoruz. <gülüyor> Ama pek öyle isteyerek olan bir şey değil bildiğim kadarıyla. Benim çocuğum kadar değil tabi de yani. İşte millet de geldi anlatacağım seni yani. Ben yapmadım abi filan diyorsun yok. Söylemeseydin olmazdı gibi. ...homurdanmalar var. Şimdi... ...sene en çok şimdi şöyle var... ...yani çarşamba gecesinden itibaren yağış başladığı için... <gülüyor> ...ve yağış da... ...perşembe, cuma da artarak devam ettiği için... ...toprak iyice suya doyuyor. Ve cumartesi günü de... ...bu kadar toprak suya doymuş... ...toprağın üzerine... ...bir daha fazlası yağ, yağdığı zaman... ...yani yağışın akışa hızla geçmesini... ...beklememiz gerekiyor. Ama bu akışa geçtiği yerde... ...insancıklar olur mu evler binacıklar olur mu onu bilemiyorum hani evet. gemicikler gibi böyle evet yani <gülüyor> çar çarşambadan başlayıp artarak yaş cu ediyor. cumaya cuma. da sarkıyor Cuma, Hatta da. cuma en yüksek cumartesi. cuma cumartesi mi oluyor Tabii, cumartesi pik yapıyor yani. evet. cumartesi çok şiddetleniyor öğlene kadar e, o da yani artık ne yapar bilemiyorum yani artık cumartesi günü de benim bahşişehir'e dersim var artık öğrenci gelmez herhalde yağmur tatili Böyle arada bir iyi oluyor. Yukarı <gülüyor> kar tatili, yağmur tatili biliyorsunuz. Evet. Biz hocalar ve öğrenciler için iyi bir şey. Geçinde pilotlara konuşuyordum, dedim bu volkan patlaması için iyi bir şey değil mi sizin için? Yok dediler ya, dedim ne güzel tatil ediyorsunuz ya. Biz dedim kar tatilinde seviniyoruz, da de valkan tatili yapın. Baktım pilotlar hiçbir şeyden memnun değil abi, Hiç tuhaf. <gülüyor> Evet. insan olmuş işte. Insan evet, evet. Al sana bedava tatil. Daha ne istiyorsun? Vallahi özellikle Perşembe günü öğleden sonra bu yağış şiddetini İstanbul'da hissettiriyor. Ve kuvvetlenerek gidiyor. Cuma günü işte. Özellikle cumartesi günü öğleye doğru, öğleden sonra, ikindiye kadar şiddetlenerek artıyor. Ondan sonra pazar günü yağış yok, pazartesi yok, salı yok. Bu arada bu işte rüzgarlar kuzeyli olduğu için biraz soğutucu bir durum var. Ee, bunun şeyden bakıyorum nedir bu? Niye böyle yani? Ne gelmiş? Bu soğuk cebeler kışın üstümüze gelir ya. Soğuk cebeler mi geldi? Artık hani soğuk cebeler kışın güne kuzeyden güneye kayar ve bize ilk var şey Akdeniz mevsiminin karakteristiği olan işte yazları sıcak kurak kışlar ılık ve yağışlı. ılık ve evet. yağış olması nedeni. Şimdi bir tane İtalya üzerinden bir cephe sistemi geliyor. Şimdi şöyle bir durum var canım. Tam Moskova üzerinde bir yüksek basınç merkezi var. Yani yine demek ki Moskova'da şey var yani sabahları sis filan ondan sonra güneşli havalar Moskova yine yaşıyor diyelim. Bu yüksek basınç merkezi Karadeniz üzerinden dönüyor tam böyle. O yüzden bu İtalya üzerine gelen cephe sistemi <gülüyor> kuzeye gidemiyor. Doğru Türkiye üzerinden doğuya doğru hareket ediyor ve böyle bir durum ki bu gelip e, şeye geçtiği zaman e, Karadeniz'in Türkiye'nin doğusuna Karadeniz'e doğru geçtiği zaman ayın ne zamanı bu 8'inde Karadeniz falan böyle Doğu Anadolu'da çok büyük yağışlar var sonra 9'unda bu Karadeniz'den kuzeye doğru dönüp kuzeyden aşağı doğru İstanbul'a iniyor böyle bir artistik hareket yapıyor bu bu hareketle beraber Karadeniz'in sıcak nemli havası. Ki şimdi Karadeniz çok sıcak ve nemli karaya göre. Şu anda deniz ve kara sıcaklık farkı maksimumda şu anda. O evet. yüzden de tayfunların da en yüksek olduğu mevsimdeyiz şu anda. Yani Karadeniz'den bir şey gelip geçtiği zaman ısınıp ve nemleniyor. Ve buradan böyle bir dönüşten İstanbul üzerine iniyor bu. Yani bu Akden şeyden İtalya'dan gelen cephe sistemi... Türkiye'nin doğusunda ölüyor. Bunun kalıntıları, oklüzyon çepe tarafındaki kalıntıları, e, bu soğuk vortekse dönen alçak basınçta bir kuzeyden dönüş yapıyor. Ve doğru İstanbul'a doğru iniyor işte Cumartesi günü. Bu da bizim biraz ıslatacak gibi duruyor. Bu Başka. E, sadece İstanbul'da mı bağlı? İstanbul'a yaşıyor baş Başar şimdi İstanbul Türkiye demek. Benim için iki şehre bakıyorum ben İstanbul'a Trabzon'a <gülüyor> <gülüyor> birazcık fazla mı oldu? İkisi de Karadeniz oluyor da. Evet. E, vallahi İstanbul'un yani dedi aslında şöyle Anadolu ekosu daha fazla olmak üzere böyle bir şey böyle bir dil gibi yukarıdan iniyor. Ee, böyle Yalova işte birazcık da Bolu'ya doğru böyle bir dil gibi yukarıdan aşağı doğru iniyor. Ne yapayım biz sinir alışmışız şekilde görüldüğü gibi açıklamaya. Burada anlatamıyorum ben. Türkçem o kadar zayıf yani. Description zayıf oluyor. Nasıl? <gülüyor> Tarif etsem işte böyle hocam. Şekilde göremediğiniz gibi. Böyle bir durum var yani. Özellikle Karadeniz kıyıları ve Orta Karadeniz'de fazla yağış gözükmüyor. Doğu Karadeniz ve Batı Karadeniz diyelim. Yok. Batının da batısı. Aslında niye Trakya, İstanbul'a Batı Karadeniz demiyoruz? Allah Allah. Zonguldak, Blank, neresi batı yani? Evet, peki. Tuhaf yani <gülüyor> Peki şimdi e, Orta Karadenizli'yi es geçiyorum. Yani bu Orta Karadenizli'nin yani şey yani benim Zonguldak tarafı. Evet. Orta Zonguldak. diyorum oraya ben. Ama normal oraya Batı Karadeniz diyorlar. Hocam bu dil şeyinde bir problem var Türkiye'de. Bir de böyle ayrımcılıklar da var çok. Geçen de bir fark ettim mesela. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi diye yazmışlar. Yani bu güzel lafı fazla değil mi? Orada? Gereksiz değil mi? Çirkin sanatlar var mı? Mimar Sinan Sanat, sanat Üniversitesi olsa... Bu Amerika'da da var böyle fine arts. Diye. Fine arts evet. Yani sanki unfine'ın var ya da <gülüyor> akli arts mı var? Niye böyle hocam? Bilmiyorum. Vallahi yani... aviye soralım. Abi Aviye şey soralım. Niye gelin arabası var da damat arabası yok? E, Damadın zaten arabası var çünkü. erkek hegemen toplu. <gülüyor> ha. Bir günde gelin arabası olsun diyorsun. Abi, anneler günde benziyor bu hikaye. Vay. Ha babalar gününde çıkarttılar canım. E, çıkarttılar ama hani çok da öyle Kıramıyor yoğun kutlanan mu? Sanki 81 vilayetlik bir kutlamaymış gibi gelmiyor insana o. Vallahi bana geliyor birkaç ufak tefek hediye <gülüyor> yani. kızlardan. O da benim paralar alıp hediye <gülüyor> alıyorlar <gülüyor> <gülüyor> diyebilirim. Yani durum böyle bir acayip de bazen bu ne bileyim yani İstanbul kendini Karadeniz saymıyor ha? vay anasını diye diyebiliriz bu yorumunu. <gülüyor> tuhaf bir de tabii şey de var bu evlere daire denme olayı falan da hikayeler de tuhaf. Evet, evlere dair. Peki bir de son olarak şeyi sormak istiyorum. Ee, bu şimdi ilk 7 ayı en sıcak ay ay olarak geçti tarihe. Bu buna e, ek, ya, yani. devam ediyor mu acaba yoksa La Nina'nın etkisiyle dengelenecek gibi mi? La kuvvetleniyor şu anda. Yani etkisiyle belki de dengelenecek yani normal bir mevsim kış bekleniyor. Yani normal normallere yakın bir şey olması bekleniyor. Yalnız yağışlar normal olmayabilir yani yağışlar daha az olabilir. Daha fazla ayaz olabilir bu durumda. Sıcaklıklar normale yakın. Yağışlar da normalin biraz altına olabilir diye bir şey var. Şüphe var. Ama bakalım biraz daha kuvvetlensin. Evet. Ee, tam diyeceğimizi bilemiyoruz şu anda. Ama herkes, e de bir şey var yani her tarafında acaba bu kış nasıl olacak, şey olacak. İşte şu anda herkes jet akımlarını kontrol etmeye çalışıyor. Jet akımları nerede duracak, nereye gidecek? Bu jet akımlarını bir gün televizyonda göstersek iyi olacak millede. İşte Şöyle geliyor, böyle gidiyor. Bu bizim mah şimdi şey mahvede diyecektim. Bu bizim havamızı kontrol ediyor diye. Şimdi Türkiye ile ilgili jet tahminini de bulmak çok zor. Biz kendimiz yapmadığımız gibi bazı da dünya bizimle ilgili böyle bir jet tahmini yapmıyorlar. Böyle bir iyilik yapmıyorlar bize. Peki Türkiye'de niye yapılmıyor bu niye jet bilinmiyor akı? yani kullanılmıyor. Artık böyle bir gelenek, gelenekleşmiş şeyler var. Eski köye yeni adet getirmek de çok zor. Biliyorsun çok uğraştık bu konularda. Bir sürü mahkemeler hapse, hapse düşmediğimiz kaldı yani. Yani ne diysem boş yani. Şimdi bizim hava tahminleri mesela Türkiye'de günlük hava tahmininde başarı deniyor ki %80-90 mesela. Aslında ne yapıyorlar biliyor musunuz? Her altı ay ve altı saatte bir günlük tahmini yeniliyorlar. Yeniliyorlar. En sonki ki tahminde e, tahmine göre ta şey yapıyorlar, başarı değerlendirmesi yapıyorlar. Yani bu kadar yalan, dolan mı diyeyim, ne diyeyim bilmiyorum yani. Böyle bir gelenekler, alışkanlıklar oluşmuş. E, bu nasıl oluyor? O zaman altı saatlik hava tahminindeki başarın senin bu günlük değil. E, bir de yani bu şey var mesela sürekli yağış tahmini veriliyor İstanbul'a. Şimdi ben öğrencilere söyledim yani bu meteoroloji en ufak ihtimali yağış tahmini verir, yanılmayın diye. Tüm baktığım çocuklar tartışıyorlar. Ya diyorlar meteoroloji bile yağış tahmini vermemiş, sen nasıl yağış verirsin? <gülüyor> yani bu kadar ihtimal dışında bir olay. Mesela bugün meteoroloji yağış veriyor İstanbul'a, yarın vermiyor Perşembe, cuma, cumartesi gök gürültülü sağanak yağış veriyor. Ama hepsinin işareti aynı yani. Biraz hafif, biraz kuvvetli falan değil. Değişerek evet. Ha, aynı. Aynen devam ediyor. 10 Ekim, pazar günü için meteoroloji ne vermiş? O bir şey dememiş ona. 5 dememiş. gününe kadar durmuş. Eskiden bu 5 günlük, 3 günlük tahmini de vermiyorlardı. <gülüyor> Olmaz öyle şey falan diyorlardı işte. Biz başladınca radyoda Önce 3'e sonra 5'e çıktılar. Çok, çok tatlı şey yaptık bu konuda da. Yani kardeşim adamın bir günlük ihtiyaç kimsenin işine yaramıyor bir günlük hava tahmini. Çiftçi falan işte bilmem adam inşaatçı önünü görmesi lazım diye diye diye beş günlük tahmin verdik. Ama hiçbir zaman bu beş günlük tahminin şeyi yok yani başarı değerlendirmesi yok ortalıkta. Hesaplamıyorlar onları. Benim de işte işin başından aşmış. Artık ben hep meteoroloji bıraktım yani bilimsel araştırma yapma bakımından. Afetlerle uğraşıyoruz bu afet yönetimi konusu işte arada bir deprem sallıyor ama bazı televizyonlarda gördünüz mü dün çıkmış bir tane adam buluttan tahmin yapıyor yani adam bulutu evet. tanımaz yani nasıl bir memlekette yaşıyorsun? Evet ona da bir kelimeyle değinebiliriz belki İstanbul ve Marmara'da 4 onda 4 şiddetinde Marmara denizin içinde olan merkez bir deprem olmuştu evet. ee, hissettiniz mi onu? hissettik biz evet ben etmedim zaten. ben ettim mesela e, ama e, bizim etrafımızda ki evlerde ve dairelerde oturanlarda bir şey yoktu ama bir, yani biz tesadüfen hissettik herhalde peki bu normaldir diye yorumlar yapıldı genel olarak bunu altı saatlerde herhalde her e, türlü e konuşacak konuşulacaktır ama. Bu büyük depremin bir alıştırmasıydı e, diye de söyleyenler var. Yani, şey var yani bir de, büyük deprem olana kadar on önceki depremlerin önce olmadığı bilinemiyor. Ama biz bunu şöyle yapalım böyle korkutmak için mi diyelim, ne de harekete geçirmek için mi diyelim. Bu önce deprem diyordum Hadi bakalım. <gülüyor> ne yapıyorsanız yapın. Hazırlanacaksanız hazırlanın diyelim mi? Korktalım mı? Ne yapalım? Ya bilinemiyor olması zaten keyifli bir hale getirmiyor mu bütün de süreci? Çünkü ya. e, yani hani medya açısından bulunmaz nimet bilinemediği için konuşacak epeyce şey var. Üstüne üstük tarafları da var. Olacak olmayacak falan ha. diye böyle. Yani fal açar gibi, babat diye Keyifli bir konu. Ya keyifli de ama bir de milleti böyle tebrem tahmini yapıyoruz, bulutlara karıncalara bakıyoruz falan diyerekten e, şey de var yani insanı hazırlık yapmaktan alıkoyan. Nasıl olsa depremi tahmin ediyorlarmış, üç gün önceden söylüyorlarmış. E biz haber verirler işte artık boşuna masraf yapıp hazırlık yapmayalım. Bizi üç gün önceden söyleyecekler biz de kendimizi çıkıp dışarı kurtaracağız. Gibi böyle bir şey de var yani yanlış bir yönlendirme de var yani bunun çok zararı da var. Şimdi demin konuşuyorduk yani Türkiye daha dünyanın yaptığı hava tahmini doğrusu yapamıyor. Altı saatte bir yapıyor ya yani bir günlük diyor. Dünyanın yapamadığı... Deprem tahminini yapıyoruz yani. bu evet. Olacak burada iş mi? Burada yani? bir şey ilişkili, çok şey ilişkili bu, bir durum var. Yani bunu yapan ülkeler bile bırakmış eskiden. Japonlar bile vazgeçmiş bu işten. Çinler zaten bir kere tahmin etmişse Bir daha aynı şeyi tahmin edememişler. Artık burada depremden korumak için tahmin falan değil. Hazırlık yapmak gerekiyor. Bireyden, evden, kurumdan, aileden, sokak, mahalle, ülkeye doğru gitmesi lazım. Yani bunu depremin sıfır ence sahnesinden başlayarak hazırlamamız gerekiyor kendimizi. Boşunuzda kendimizi kandırmayalım yani böyle karıncaymış yok böcekmiş evet. Ya zaten bu bilimsel de 8 saniyelik bir şey veriyor yani fay attığı kilometre 20 kilometre uzakta e, kıyılara e, buradaki B ile S dalkası arasındaki zaman farkı 8 saniye bu 8 saniyede ancak doğalgaz elektrik falan kendini kesebilir yani halkın vatandaşın bu 8 saniyelik zaman içinde bir şey yapmasını beklememek gerekiyor zaten onu algılamak kabul etmesi bile halkın 8 saniyeden fazla tutar niye Miktat Bey iklim değişikliğini de Ayşe abla falan çözmeyecekler miydi? Yani deprem işinde çözebilir vatandaşlarımız bitti denceresi <gülüyor> <gülüyor> bilmiyorum. Vallahi bilmiyorum işte yani bu biraz yanlış yerlerde dolanıyor i̇şte dün akşam televizyonda saatlerce gösteriyor adamı bilimselmiş de bilmem de ne sorular soruyorlar bulutlarla adam bulut resmi koymuş oraya işte bu diyor elaz depreminin diye işareti. Bu memneğin işareti. Kardeşimiz ömrümüz verdik bulutları. Yani böyle bir şey olsa biz niye yapmayalım bunu? Yani dünya niye yapmasın yani? Bir tane emice'nin emice'ni yapacağı iş mi bu yani? Bütün evet. dünya bu işte kafa yoruyor. Bir sanki burada uyuyoruz. Çay içiyoruz akşama kadar. Haberimiz yok hiçbir yerden. Yani dünya bir emice çıkmış bir yerden. Karıncalar bırakmış şimdi bulutlara başlamış. Evet. Böyle bizi kurtaracak yani. Böyle saçmalıklarla vakit kaybediyoruz diyelim. Diyelim ve bitirelim. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Mittat kadoluyla havadan, sudan.